Kadının cihadı evinde oturmasıdır. Kadın evli olduğu takdirde kocasının izni olmaksızın kocasının malından tasarruf etmesi, hatta sadaka vermesi caiz olmadığı gibi ikide bir kocasının işine karışması da istişare babından olmaksızın caiz değildir. Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. İze tasaddaqat el mer'atu min beyti zevciha Kanı lha ajeri ha ve lizoujha müslüzalik. La yanqusu kül baaşen minhama min ajer sahibi şeyen. Lahu bima keseb ve lha bima Kadın kocasının evinden, kocasının izniyle tasadduk ettiği zaman, kadına o tasadduk ettiği şeyin sevabı vardır. Kocasına da o kadar sevap vardır. Onlardan her birinin sevabı diğerinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. Verilen şeyin kazanılması sevabı erkeğe, infak etmenin sevabı da kadınadır. Bu hadisi şeriften, kadının kendi evinde yapacağı dört çeşit cihadı anlaşılmıştır. Birincisi, kocası tarafından kazanılan malın bekçisi olduğu münasebetiyle, kocasının izniyle, kocasının malından verdiği sadakasının sevabını almasıdır. Çünkü, izinsiz, Kocasının malından kadın bir sadaka veya da hediye veremez. Nitekim hadisi şerifte, la yajuzulimraatin atiyyetun illa bi izni zevciha. Kadına kocasının izni olmaktan başka bir suretle hediye vermesi caiz değildir. Buyruldu. Ev kadını, müessese işçisi, levazım bekçisi gibi teslim edilen emtia'nın eşyanın, Yiyeceğin emanetçisidir Eli yedi emindir Nezaretinde olan maldan Asıl sahibinin izni olmaksızın Hiçbir şey başkasına hediye Veya tasadduk edemez Meğer ki kendisine izin verilmiş ola Bu takdirde Mesela bir mağazada çalışan tezgahtar Kendisine izin verildiği nispette Arkadaşına bağışta bulunabilir Ve ikram edebilir Ev kadını da böyledir İzin de iki kısımdır. Birincisi, şu müesseseden, mağazadan, levazımdan, şu evden şu kadar kıymetinde yahut değerinde hediye ve tasadduk edebilirsin diye açık ifadedir. Buna izni sarih denilir. Artık bu hususta mezun olan yetkisinin dışına çıkamaz. Mesela patronun tezgahtarına, her gün on çay ikram edebilirsin, üç çay da içebilirsin. ''İkramın ve içtiğin çayların on üçten geçmemesi şarttır.'' demesi gibi. İkincisi, örf ve adete mebni, mahalli sehavete dayanan, sarihi olmayan izindir. Mesela, dilenciye kırık ekmek vermek, yırtık elbiseleri vermek, örfende bilindiği için, bundan mal sahibi pek mutazarrır olmadığından, kadının kocasının evinden örfen fazla sayılmayacak, ...ve adet olarak kocasının bütçesini sarsmayacak derecede hediye ve tasadduk vermesi caizdir. Ama kocasının yahut müessese sahibinin cimriliğini hisseden ev kadını yahut nezaretçi, örfi olan miktarda dahi sarihi izin olmaksızın veremez. Cihadın ikinci sureti, nezaretçi Yahut ev kadınının, nezaretinde Yahut evinde, Mal sahibinin izninin nispetinden fazla vermemesidir. Bu hususta da hadisi şerifte "Ve la yahlu leha an tetasaddak min mal zawjiha illa bi iznihi. Fe in izina leha fel ecru beynehuma. Fe in bi ghayri iznihi fel ecru lehu vel ismu aleha." Kadının kocasının malından izni olmaksızın tasadduk vermesi helal olmaz. Kocası kendisine izin verirse İkisine de ecru mükafat vardır. Kocasının izni dışında kadın bir hediye veya sadaka verirse, sevabı kocasına, günahı ise kendisinedir, buyrulmuştur. Bu itibarla nezaretçi, mal sahibinin izni dışında asla tasarruf edemez diye ulema hükmettiler. Kadının kendi malından, mesela aldığı mihrinden, kazandığı el işinden, ele geçirdiği miras veya avdan, Kocasının hakkı yoktur. İstediğine verir, istediği şekilde tasarruf eder. Kocasının onu zorlaması caiz değildir. Üçüncüsü, hadisi şeriflerden anlaşıldığı üzere kadının dinin emri üzere memuriyetini icra etmesi cihadıdır. Yani kadın erkeğin emri altındadır. İster bu erkek kocası olsun ve ister babası olsun. Tabii ki emri altındadır değişimiz artık amirin istediği surette ona eza cefa vermesi demek değildir. Maruf olarak yani şer'an caiz olan şeylerde kadın erkeğe memurdur. Aile reisliği erkeğe aittir. Nitekim ayeti kerimede de bu hüküm tasrih edilmiştir. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve erkekler kazanıp mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi, eşit kocalarının mallarını, Namuslarını, aralarındaki sırları koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve bunlarla yola gelmezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür, buyurulmaktadır. Erkeklerin maddi ve manevi özellikleri ile kazançtaki rolleri, onların aile reisi olmalarını tabi'i kılmaktadır. Aile küçük bir toplumdur. Toplum düzenle yaşar. Düzen ise bir reisi, bir idareciyi zaruri kılar. Devlet başkanından aile reisine kadar her idareci ve idaresi altında olan nezaretçi, hevai nefsine göre değil, ilahi talimata göre hareket etmek mecburiyetindedir. Şu halde onlara itaat, Dini talimata itaat demektir. İdare eden veya edilen bu talimatın dışına çıkar, itaatsizlik ederse, dini müeyyide uygulanır. Burada bahis mevzu olan zevcinin itaatsizliğidir. Çare olarak önce öğüt vermek, sonra yatakta yalnız bırakmak ve daha sonra da dövmek tavsiye edilmiştir. Demek sövmek asla yoktur. Dövmek ise ancak dini mübinü İslamiyeyi bize tebliğ eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göredir. La <gülüyor> yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yawmi. <gülüyor> ve firibayatin <fî> <gülüyor> ya'midu ahadukum fiyajlidu imra'atahu jaldal abdi fela'allehu yudajiu'uha fi akhiri yawmihi fela tutawiu'uhu. Sizden biriniz kölesini döver gibi karısını dövmesin sonra günün sonunda onunla yatacaktır. Diğer hadiste sizden biriniz köleyi döver gibi hedef ederek karısını döver de umulur ki akabinde eşit günün sonunda onunla yatmaya döner. Bunun üzerine karısı da ona itaat etmez. Eşit baş kaldırır. Ayrıca bu müeyyide kullanıldığı takdirde kadının canını yakmayacak ve vücudunda iz bırakmayacak şekilde uygulanması gerektiğini de ifade buyurmuştur. Bu hususta Ölçüler adlı eserimizin müteaddit yerlerinde izahat verilmiştir. Şu halde bu dövme müeyyidesi bazı kadınlar için zaruri olarak başvurulabilecek bir yol olup kayıtlara, şartlara bağlıdır. Ayrıca kadının da kocasından şikayetçi olması halinde de elbette hakem, ve hakime başvurma ve hakkını arama imkanı vardır. Kadının cihadının dördüncü sureti, yukarıdaki ayetten de anlaşıldığı üzere, haysiyet, vakar ve kocasıyla aralarındaki sırları gizlemek ve nezaretindeki şeyleri korumaktır. Aya, kadın için savaşa girilir, kadın cebheye sokulur mu? Kadınlar zaruretsiz sokağa çıkamaz, yürüyüş yapamaz. Ve erkeklerin ihtilatından sakınır. Onun bu hali kendisi hakkında üstün cihattır. Esma binti Yezid el-Ensariye şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve ona şöyle dedim. Ben arkamdaki tabilerimin, kadın cemaatinin elçisiyim. Onlar dediğim gibi derler. Görüşlerimi beklerler. Onların haklarını istiyorum allah Teala seni hak bir peygamber olarak göndermiştir. Erkek ve kadınlara Biz kadın olarak sana inandık. Tabi olduk. Gerçek şu ki bizim haklarımız kısılmakta. Örtü içindeyiz. Evlerimizin ortasındayız. Erkeklerin keyiflerine mahkumuz. Çocuklarını karnımızda taşırız. Onları doğurur ve sizin çocuklarınızı besleriz. Gerçekte erkekler, Cemaate gitmekle, cenazeleri kaldırmakla, cihat yapmakla, eşit iaşeyi temin etmekle üstünlüğü kazanmışlardır. Fakat haç, umre ve cihada çıktıkları zaman mallarını biz koruruz. Çocuklarını biz terbiye ederiz. Pekala, onların sevaplarına ortak olabilir miyiz? Ya Resulallah, bize ne buyurursunuz? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki ashabın yüzüne bakıyor. Derin derin dalıyor. Ve ''Esemi'tum mes'eletem ra'atin qattu ahsen min mes'eletihâ fi emri diniha min hâdihî'' Dininden güzelce soran şu kadının meselesinden daha güzel bir mesele işittiniz mi? ''Kim bu?'' buyuruyor. Ashab, ''Bizden birimiz bunu tanımıyoruz.'' dediler. Çünkü tepeden tırnağı kadar örtü içindeydi Sonra Esma'ya dönerek, in ya Esma, ve alimi men waraki min al-nisa'i, anna husn taba'ul ihtak kunn lizoujha, ve talbha lmarzathi, wa tibaa'ha lmuwafathi ta'adilu kullama zekerti. Ey Esma dön, arkandaki tabi kadın cemaatine, sizden birinin kocasına güzel bir kadınlık yapmasının onun rızasını talep etmesinin, kocasına muvafakat göstermek için ona uymasının, söylediğin şeylere, eşit erkeğin cihat ve cemaat sevabına muadil olacağını bildir.'' buyurdu. Kadınların cihada çıkması için istirhamda bulunan diğer bir kadına da şöyle buyurdu. ''Men qâde min kunne fî beytihe fe innehâ tedruku amelel mücahidîne fî sebîlillâhi.'' Sizden kim evinde oturursa gerçekte o Allah yolunda cihat eden erkeklerin amelinin sevabına ulaşır. Diğer bir hadiste mihnetu ihda kun fi beitha tudrak biha amalu mujahidin fi sebilillah. Sizden birinizin evinde iş yapmasıyla Allah yolunda erkek mücahitlerin ameline ulaşılır. buyurdu. Bütün bunlar gösteriyor ki kadının üstün cihadı Beş şeyden ibarettir. Birincisi, vakar ve haysiyetle evinde oturmasıdır. İkincisi, beşeri ihtiyaca mebni evinden çıktığı takdirde erkeklerin ihtilatından korunarak kâmilen örtü içerisinde bulunmasıdır. Bunun için kadının örtülmesi, avcıların gözüne görülmemesidir dediler. Üçüncüsü, evinde ve dışarıda namusunu iki eş arasındaki ailevi sırları gizlemesidir. Dördüncüsü, kendisine emanet edilmiş mal, şeref ve namusunu korumasıdır. Beşincisi, Allah Azze ve Celle'nin kendisine emrettiği helal ve haram ilmini öğrenmesi şartıyla ev işi ve el işi görmesidir. Bunları yaptığı takdirde cihat yapmış olur. Yukarıdaki beş itibarla kadına çok büyük vazifeler düşmektedir. Bir erkek ne kadar üstün olursa olsun, eşi dinine bağlı, kocasına itaatkar olduğu nispette o aile reisi, o kadının efendisi, o devlet o kadar yücelir. Bağlı kalmaması nispetinde de yıpranır, zeval bulur. Görülmez mi Nuh ve Lut aleyhisselamların hanımları kendilerine isyan ettikleri ve dinlerine bağlı kalmadıkları yüzünden Lut kavminin taşlanmasına, Nuh kavminin suda batmasına sebep verdiler. Demek, erkeğin, ailenin, toplumun yücelmesi, kadının cihadına bağlıdır. Cihadı da yukarıda belirttiğimiz gibi, beş şeyden ibarettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri, dinlerine bağlı kaldıkları ve sallallahu aleyhi ve selleme boyun eğdikleri için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini, üstün ahlakı, Kamilen zapt edildi ve bu sayede ümmet net 1200 sene dünyaya hakim oluverdi. Müslümanların 1200 sene dünyaya hakim olmalarına Hazreti Khadice'nin, Hazreti Aişe'nin ve diğer ezvacı tahiratın temel kıldıkları üstün ahlak, terbiye ve cihatları sebep olmuştur. 1200 sene sonra kadınlar cihatlarını bıraktılar, tesettürlerini ihlal ettiler. Gayri Müslim kadınlara uydular. Gayri Müslimlerin örf ve adetlerini Müslüman topluluğunda ihdaz ettiler ve bu çirkin ihdazdan dolayı İslami devlet yıkıldı. Müslümanlar parçalandı ve bu hale geldi. Şimdi ise ya kadınlar eski hanımlar gibi cennet yolunu tercih edecek, ettikleri takdirde Müslümanlar da bir tabi hakim olacaklar, ya da gayri Müslimlere uydukları ve bu ihdaz edilen ihtilat Açık saçıklığa daldıkları takdirde de gittikçe cinayetler çoğalacak, canavarlar hakim olacak. Kadın kendisi de emtia haline gelecek ve artık Nuh ve Lut aleyhisselamların kavimleri gibi bir kavmin yokluğuna değil bütün dünyanın zeval bulmasına sebebiyet verecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ümmetinin yükselmesini ve düşüşünü bildirdiği vakitte şöyle buyurdu. اِنَّ اَمْرَ كُنَّ مِمَّا badi, بَعْد۪ي وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ اِلَّا Gerçekte sizin işiniz, benden sonra beni çok meşgul edecek şeylerdendir. Sabır kendilerine verilmiş sevattan başka, sizin davranışlarınıza kimse sabredemez. Demek kadınların durumu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çokça meşgul etmiş şeylerden biridir. Ki, gerçekte sizin işiniz, benden sonra beni çok meşgul edecek şeylerdendir buyurmuştur Kadın güzelliğini kocasına, maharetini ailesine, şerefini misafirine ve devletinin kuvvetini düşmanlarına göstermelidir Göstermediği takdirde ona da çare vardır Onun çaresi de süslü elbiseler giydirmemek, takıları takmamak ve icap ederse yukarıda belirtilen şer'i müeyyideleri icra etmektir Şer'i müeyyidelerden biri de az giydirmek ve evlerinden çıkmalarına müsaade vermemektir. Nitekim bir hadisi şerifte de şöyle buyuruldu. İsta'inu alel nisa'i bil'ura fe inne ihdakunna iza kesulat siyabuha ve ahsenet zinetuha a'cebehel hurucu. Kadınlara dört duvar arasında durdurmakla eşit az elbise giydirmekle galip olun. Çünkü onlardan birisinin Süslü elbiseleri çoğaldığı ve takıları güzel olduğu takdirde evden çıkması ona sevdirilir. Takılar takılmazsa, süslü püslü elbiseler giydirilmezse artık dört duvar arasında sabretmeye mecbur kalır demek olur. Kadın, eşi için mahremleri içerisinde olsa dahi koku sürebilir, zinet takabilir. Fakat evden çıktığı takdirde evde giydiği süslü elbiselerini, takıları gizlemeye mecbur olduğu gibi aynı zamanda koku sürmekten de men edilir. Yani koku süremez. Hadis-i şerifte "Ey memraetin ist'atarat fe marrat ala qaumin li yedi du rihaha zaniyetun ve kullu aynin zaniyetun." Herhangi bir kadın kokusu duyulsun diye kendisine koku sürüp bir kavme uğrarsa ''Şüphesiz o zina etmiştir. Ona bakan her gözde zina etmiştir.'' buyrulmuştur. Yani zina edercesine günah kazanmıştır demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh da kendisine çok kokulu koku süren bir bayana rastlamış. Onu tanıyınca, ''Ey ümmetel cebbar.'' eşit cebbarın anası. ''Nereye?'' demiş. ''Kadın mescide.'' deyince, Ebu Hureyre radıyallahu anh, galiba sen kendine koku sürmüşsün. Hadi evine dön. Sürdüğün kokuyu adam akıllı yıka. Ondan sonra mescide gel. Çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, La yekbelüllahu min imraatin salaten, haracet ilel mescidi, ve rihuhâ te'asifu, hattâ terci'a feteğtesile. Şiddetle kokusu duyulduğu halde, mescide çıkan bir kadın, Evine dönüp gusül edinceye kadar Allah ondan namazını kabul etmez buyurduğunu işittim demiştir. Bu hadisi şerif bir kadın evinden çıktığı takdirde yüzündeki boyaları, kremleri, elbisesi veya bedeni üzerindeki kokuları izalesinin vacip olduğuna delildir. Şayet kokusuz krem, sürme bulunuyorsa bu takdirde yüzünü örtmesi vacip olur. Çünkü kadın yüzünün tabiatını değiştirdiği takdirde Yüzünün kapatılması farz olur Ey genç Müslüme evlatlar Avrupalı olamazsınız Öyleyse iki yol var Birincisi güzel yüzlerinizi Kol, pazı ve baldırlarınızı Elbiseyle İkincisi dışarıya çıktığınız takdirde Elbise ve takılarınızı da Çarşaf, geniş ve uzun mantoyla gizleyin Başka çare yoktur Şeytanlara uymayın Bu emri ihlal etmeyin Ey gayretli genç Müslüman kardeşler! Hanımlarınız örtündüğü ve dindar olduğu takdirde onların sair hatalarından göz kapatın, sükut edin. Evlerde onları örtün, dışarıda örtbas edin. Aksi takdirde aciz olduğu yerde kadın, onun acizi, aslanı dahi aciz bırakabilir. Zor kullanmayın, zorlukla iş olmaz. Bu itibarla da hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. İnne minan nisa'i 'ayyan ve avretan. Fakufu 'ayyahunna bis-sukuti ve baru bil-buyuti. Gerçekte kadınlardan bazıları tahsilli olsa dahi tabiat ve ahlakca cahildirler ve avrettirler. Eşit örtüsüz görünmesi ayıptırlar. Binaen aleyh sukutla cahaletlerinden sakının. Avretlerini de evle gömün. Eşit örtün. Bilinmesi gereken şu husus çok mühimdir. Kadın memure, erkek ise amirdir. Adalet de hakka tecavüz edene ceza, riayet edene de mükafat vermek manasındadır. Amirin adaletle hareket etmek mecburiyeti vardır. Onun için resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ النِّسَاءَ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ اَخَذْتُمُوا هُنَّ بِأَمَانَةِ ve istihlaltum furujehunna bi kelimeti llahi ve lekum alayhinne haqqun ve lehunn aleikum haqqun ve min haqqikum alayhinne alla yubattinu furushakum ahadan ve la ya'sinakum fi ma'rufin ay insanlar hakikaten kadınlar, sizin nezdinde fitraten zaif oldukları için esir Aileye mürebbî oldukları içinde yardımcıdırlar. Onları Allah'ın emanetiyle aldınız. Haya yerlerini Allah'ın sözü eşit hükmüyle helal kıldınız. Halbuki sizin onların üzerinde haklarınız vardır. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onların üzerindeki sizin haklarınızdan bazısı da, şerefinizi bir kimseye çiğnetmemeleri, Allah'ın hoşuna giden şeylerde, size isyan etmemeleridir. Kadınlar bunu yaptıkları takdirde dinin hak tanıdığı nispetle onlara rızık ve giyimin temin edilmesi vardır. Bu hadisi şerifte konumuzla ilgili birkaç husus vardır. A. Esir ve yardımcı diye tercüme ettiğimiz havanun kelimesi esir ve yardımcı olmak üzere iki manada kullanılmıştır. Bir anda iki manayı bir kelimeden alma imkanı yoksa da, ayrı ayrı yerlerde bir kelimeden iki hükmü almaya Arap lügatı müsaittir. Binaen aleyh, ey insanlar! Hakikaten kadınlar, sizin nezdinizde fıtraten zayıf oldukları için esir, aileye mürebbi oldukları için de yardımcıdırlar. Cümlesinin manası, fıtraten kadınlar zayıf ve ailevi yaşantılarında memure oldukları cihetle, hayat şirketinin kurulmasından ibaret evlilikte, kadın erkeğe esir bir memuredir. Erkek ise amirdir. Hakim ve idarecisidir. Diğer taraftan, aileye mürebbi olduğu, insan hayatının idamesine asli unsur ve kendisine mahsus vazifeleri yüklendiği için de, vazife itibarıyla erkek hayatının yarısına yardımcıdır. Mesela çocuğu doğurması, iki sene emdirmesi, 7-8 yaşına kadar bakması, 15 yaşına kadar dini ve dünyevi işleri öğretmesi, özellikle kız çocuklarını yetiştirmesi hususunda mümtazdır. Hasaten erkeğin yapamadığı bu vazifeleri yerine getirmekle, insan ve toplumun yarı hayatına yardımcıdır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin emri olmamış olsaydı, erkek hiçbir suretle ona hakim olamazdı. Fakat vazifenin taksimi itibarıyla İAŞ, cihat vazifesi erkeğe, evin içinde yuvayı tamir etmek, üstün vazifeleri talim etmek vazifesi de kadına yüklenmiştir. Demek ki evlilik, bu iki suretle hayat şirketinin kurulmasından ibarettir. Bu itibarla amirin memuru, memurun da amiri üzerinde birçok hakları vardır. B- haztumuhunna bir emanati llahi onları Allah'ın emanetiyle aldınız emrine mebni kadının açık saçıklığı namazı terk etmesi beyinin hoşlanmadığı bir kimseyi evine alması gibi bir suç söz konusu olmadığı müddetçe erkek ona şefkat merhamet lütuf ve ihsanla muamele etmesi mecburiyetindedir çünkü Allah'ın sözüyle onu almıştır nikah akdiyle de kendisine güven vermiştir İdaresi altına aldığı için de, aldığı emanete son derece riayet eder. Etmediği takdirde, hakem ve hakim tarafından kendisine müeyyideler tatbik edilir. C. da bir بِكَلِمَةِ اللّٰهِ Hayal yerlerini Allah'ın sözü eşit hükmüyle helal kıldınız. Yani, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Hakim'de erkeklere hitaben fenkihu. Evlenin, emriyle kadınları idare altına aldınız ve onlarla yatak muamelesini helal kıldınız. Eğer vermiş olduğunuz ahit ve güveni bozarsanız, o zayıf kadınların haklarının intikamını Allah Azze ve Celle siz erkeklerden alacaktır. Binaenaleyh ahit ve emanete riayet ediniz demektir. Bu şirket kurulduğu takdirde elbette erkeklerin yani amirlerin, Kadınlar, yani memurelerin üzerine, memurelerinin de amirleri üzerinde birçok hakları tahakkuk eder. Bu hadisi şerifte, amirin memuru üzerine düşecek haklarından en mühimi şöyle bildirilmiştir. D. وَمِنْ حَقِّكُمْ عَلَيْهِنَّ اَلَّا يُوَطِّئِنَ فُفُرُشَكُمْ اَحَدًا Onların üzerindeki sizin haklarınızdan bazısı da şerefinizi bir kimseye çiğnetmemeleridir. Yani, hoşlanmadığınız erkeklerle konuşmamaları, yakınları olsa dahi evlerine almamaları ve yabancı erkeklerle hiçbir ilişki kurmamaları, erkeğin kadınlar üzerindeki en mühim haklarıdır. Cahiliye devrinden kalan bir adet olarak, örtünmeyi emreden ayet inmeden önce, kadın ve erkekler bir araya gelmekten ve birbirinden sakınmazlardı. O devrede, şerefli olanların arasında, Fiili büyük zinadan başka kadının yabancı erkekle konuşması, tenhalaşması, lakırda etmesi hoş görülürdü. Beraberce bir sofrada oturup yemek yerlerdi. Örtünme emri geldikten sonra artık bu cahiliye adetlerinin hepsine son verilmiştir. Mahrem olmayan erkek ve kadınların birbirinden sakınmaları emredildi. Onların üzerindeki sizin haklarınızdan bazısı da şerefinizi bir kimseye çiğnetmemeleridir cümlesiyle izah edildi. Bundan dolayı fukahanın kısmı azamisi erkeğin hoşlanmadığı erkek veya kadından eşini men etmesi hakkına sahip olduğuna hükmettiler. Bazı serseriler bu cümleyi döşeğinizi bir kimseye çiğnetmemeleri yani zina etmemeleri şeklinde mana ederler. Bu yanlıştır. Çünkü zina söz konusu olursa Evli kadının cezası rejimdir, dayak değildir. Halbuki bu hadisi şerifte ve daha birçok hadislerde ve hatta ayette bu gibi suçların müeyyidesi dayak atmak olarak izah edilmiştir. Binaenaleyh, furuşun kelimesi işin ehemmiyetine mebni burada mecaz olarak şeref manasında kullanılmıştır. Bu da evli bir kadının bir yabancı erkekle konuşması, dolaşması, ve beynin hoşlanmadığı kimseyi evine almasının, döşeyi çiğnetmiş gibi suç sayılmasındandır ve işin ehemmiyetine mebnidir. Yoksa o serserilerin kafalarından verdiği mana asla burada söz konusu değildir. e. Kadınlar kendi evlerinde vakar ve haysiyetlerini korudukları, dışarıya çıktıkları zamanda örtü içinde cevherlerini gizledikleri, Şer'i şerifin yasakladığı şeylerden korundukları takdirde de amirleri şer'i ölçüsüne uygun onları geçindirir, yedirir, içirir, bilmecburiye kuvvetine göre evlerde barındırır. Fe iza fa'alna zalike felehunna rizquhunna ve ne bil ma'ruf. Kadınlar bunu yaptıkları takdirde dinin hak tanıdığı nispette onlara rızık ve giyimin temin edilmesi vardır. Cümlesiyle beyan edildi.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 Dişi kuş yapar. İşte kadının cihadı bundan ibaret. Aslında haçtan başka bir yerde kadına cihat yoktur. Nitekim Hazreti Aişe radıyallahu teala anha buyurur ki, Ben Resulü Muhterem'den cihat etmek için izin istedim. Cihadukunnel hacu. Sizin cihadınız haç yapmanızdır buyurdu. Yani haçtan başka hiçbir cihadınız yoktur demektir. Nitekim bu hadisin şerhinde i̇bn Melek de kadının cihadının haçla hudutlandığını tasrih etmiştir. Hacca da tek başına değil, kocasıyla yahut mahremiyle gitmesi gerekir. Nitekim resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِمْرَأَةٍ وَلَا imraatun اِمْرَأَةٌ إِلَّا وَمَاَهَا مَحْرَمٌ Sakın asla bir erkek bir kadınla tenhalaşmasın. Ve beraberinde mahremi olmaksızın hiçbir kadın sefere çıkmasın demesi üzerine bir adam, Ey Allah'ın Resulü, filanca gazvede yazıldım, halbuki benim karım hac etmek üzere sefere çıkmıştır, demiş. Bunun üzerine, idheb fehcuc me'amra'atike, Git karınla beraber hac yap, buyurmuştur. İşte görüldüğü gibi, Yahluvenne ve tusafiranne fiilleri tekitli nunla varit olmuştur i̇bn Himam ve i̇bn Melek'in de tasrih ettikleri üzere, kocası yahut mahremi beraberinde olmaksızın, hiçbir kadın asla beldesinden çıkamaz. İmam Ebu Hanife, İmam Ahmet ve bir cemaat ulemanın mezhebi de budur. Binaen la لَا تُسَافِرُ مْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعْهَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ Beraberinde mahremi olmaksızın, bir gün, bir gece mesafesinde, bir kadın sefere çıkmaz, mealindeki menfi olan la tusafiru, sefer etmez cümlesi, tekitli menhi olan la tusafiranne, sefere çıkmasın manasına hamledilmiştir. Bu takdirde kadına bakması caiz olmayan bir erkeğin, o kadınla tenhalaşması yahut sefere çıkması haram kılınmıştır. Kişi, baldızıyla, hanımının halası ve teyzesiyle asla sefer yapamadığı gibi tenhalaşamaz da. Bunda genç, ihtiyar, olgunların hükmü birdir. Kadı İyaz'ın beyanına göre bu hususta bütün ulema haç ve umrenin dışında ittifak ettiler. İmam Malik'e göre bir cemaat kadın, İmam Şafii'ye göre çok emin iki kadın beraberce haç ve umre edebilirler. Haçtan başkasında kadın cemaat sefere çıkamazlar diye bunlar da hükmettiler. Ancak namus güveni olmayan Darül harpten kadın güvene ulaşıncaya kadar tek başına sefer edebilir. Ulemanın beyanına göre bir gün bir gecelik sefer mesafesinin uzun olması da söz konusu değildir. Darul İslam'da olsa dahi haç ve umrenin dışında kadın topluluğu mahremsiz sefer edemezler. Kadın ancak ve ancak kocasıyla yahut mahremi de beldesinden yahut köyünün hududundan çıkabilir. Bu takdirde zamanımızda adet haline gelen cihat etmek maksadıyla otobüslere binip beldelerinden başka bir beldeye kadınların çıkmaları şer'i şerife muhaliftir. Bu tür işleri yapmakla kadınlar İslami bir şuurla şuurlanmamış bilakis İslami şuurdan mahrum olmuştur. Mahrum olduğu gibi de ahlakıyla ahlaklanan Diğer ifadeyle bu hususta musamahakar erkekleri de mahrum bırakmaya vesile olmuştur. Her ne kadar burada kadın kötü huylu erkeğe alet olduysa da erkek reis ve hakim olduğu münasebetiyle daha fazla sorumludur. Onun için le en yut ala fi Sizden birinizin kafasına Demirden ipliklerin bağlanıp sıkılması kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır. Ve iyyake vel halvetu bin nisa'i vel ladhi nafsi bi yadihi ma khala rajulun bi imra'atin illa wa dakhala shaytanu baynahuma. Ve en yazhama rajulun khinziran bi hayrun lehum min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 daha hayırlıdır. Mealindeki hadis-i şeriflerde hitap erkeğe yönelmiştir. Kadın ve erkeklerin birbirine dokunmaları, tokalaşmaları, göz önünde olsa dahi yabancı erkekle fısıltıları haram olmuştur. Evin içinde dahi bir kadının kayınbirader, eşit çeli bağısından, erkeğin de baldızından kaçmaları farzdır. Bu gibi şeylerde örfem ebniyi Musamahakar davranmakta çok büyük fitneler vardır. Madem ki hadisi şerifte, Elhamu el-mevtu, kayın ölümdür buyurulmuştur, öyleyse erkek olsun, kadın olsun, ateşten korunup tiksindiği gibi, çili bağısıyla, baldızıyla tenhalaşmaktan sakınması gerekir. Çünkü hadisi şerifte, La yehlüvenne racülün bimraatin illa kâne thâlifehummeşşşeytanu, aralarında mahremiyet olmaksızın tenhalaşan asla bir erkek ve kadın yoktur ki, üçüncüleri şeytan olmamış olsun buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde halvet, eşit tenhalaşmaktan, kapalı bir yere kapanıp zina etmeye müsait tenhalaşmalar kastedilmemektedir. Kastedilen tenhalaşmak, halkın gözü önünde olsa dahi işitilmesi hayasızlık sayılan bütün fısıltılar demektir. İşte bunu idrak etmeyen, izansız insanlardan başkası, Bu hususta musamihakar olamaz. Açık veya kapalı yerlerde, Bu tür halvetler, Fısıltı ve müstehcen konuşmalar, لَا hadis مِنَ الرِّجَالِ illa مَحْرَمًا Ey kadınlar! Mahremden başka erkeklerle konuşmayın, Mealindeki ve benzer hadislerle yasaklandığı gibi, Yolda yürüyen, Belediye otobüslerine binen ve ev içinde karma karışık oturan kadın ve erkeklerin ihtilatları dahi yasaklanmaktadır. Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürürken karşıdan esmer bir kadın gelmiş. Ashabtan birinin ona yolu daraltma, peygambere yol ver demesi üzerine kadın ne olur? Yol geniştir demekle mukabelede bulunmuş. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tukellimha fe innaha jabbaratun innehu illa yakunu fi kudratiha fa innahu fi Onunla konuşma. Gerçekte o cebbar eşit acardır. Gerçek şu ki bu iş iktidarında olmasa dahi hakikaten o iş kalbinde var demektir buyurmuştur. Binaen aleyh bu gibi hususlarda şer'i emirleri kabul etmeyen ve dini yasaklardan sakınmayan kadınlar cebbardırlar, zulmetmiş olurlar. Kadın evin içinde veya haricinde ancak ve ancak kocasının izniyle, yani huzurunda yabancı bir erkekle konuşabilir. Nitekim Amr bin As diyor ki, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, En tukellimen nisa'u illa izni ezvâcihinne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşlerinin izni olmaksızın, kadınlarla konuşulmasını yasaklamıştır. İlmihal, Kur'an ve kendilerine ait olan bilgilerin elde edilmesi için kadınların kendi mahallelerinde toplanmalarında zarar yoktur. Mevlit ve Kur'an okurken, nameli seslerle seslerini erkeklere işittirmeyen kadınların toplantısında zarar yoktur. Şeyh Süleyman Zühdi, Ehli Haremeyne yazmış olduğu risalesinde, Kadınların hatmeyi hacegan yapmaları için evlerinden çıkmaları yeni ihtaz edilen bir bid'attir demektedir. Nakşibendi tarikatına mensup kısmi azami meşayihın görüşü de budur. Lakin mücerret mevlid okumak ve hatmeyi hacegan yapmak için değil de ilmihal kadınlara mahsus bilgileri tahsil etmek, Kur'an'ı öğrenmek, öğretmek hasılı farz-ı ayn ve yahut farzi kifaye ilimlerinin tahsili için ve buna teb'an hatmeyi hacegan da yapılması için kadınların kendi mahallelerinde toplanmalarında zarar yoktur. Bunu engellemek kanaatimize göre kadınları büsbütün mahrum bırakmaktan ibarettir. Asap devresinde kadınlar cepheye değil de askerlerin arkasında su çekmek, yaralıları tedavi etmek için bazı gazvelere iştirak etmişlerdir bu kadın cihat edebilir demek değildir. Çünkü hadisi şerifte, aleykunne bil buyuti fe innu cihadukunne. Siz kadınlara evlerinize oturmanız gerek. Gerçek şu ki evlerinizde oturmanız sizin hakkınızda cihattır. Buyuruldu. Bütün bunlardan anlaşıldı ki kadının evinde oturması ve mahremiyle de hac veya umre yapmasından başka kendisine cihat yoktur. Kadının Dışarıya çıkmasıyla, kırıta döküle yürümesiyle Müslüman toplulukları bu hale gelmiştir. Zaten Avrupa mukallitleri de bunu isterler. Yine tekrarlayalım. Kadın kendini tanımalıdır. Kavminin ve aşiretinin şerefini korumalıdır. Ya evinde oturmalı ya da çıktığı takdirde şeytani huylular ve avcılardan örtünmesiyle sakınmalıdır. Cihadı budur.